Bir daha, dönemem geriye bir daha Aksini yedebilir seni daha Başa saralım, hadi her şeyi en baştan yaşayalım Vurur zik seni geçeriz zaman Gibi yazık ziyana övlüme Berlin Ankara A Stili rolüyor ama pigo alır agalar Şimdi eskiden bir tane sakız bile alamaz Demki, her tay, gelir sorular gelir 13 ay İçerim beyaz rakım dolunay Sorular bile olsa da giler yoluna Kulamda da kula, eco fresh her şey yolunda Yorulmam yoruldum çok bugünü dek Üzülerek geçemez hayat düşünerek Üşürüz sev yaz olsa bile kaşı seve Kimseyi satamadım olamam bir pezeven Varufu ufuk yanında alayınız meze sarp Kadına yaşayalım ne şey harcırak harcanır bütün kardeşlere saldırak gördüğümüz bütün kardeşlere bir daha dönemem geriye bir daha aksiniye de bilirsini daha başa saralım hadi her en baştan yaşayalım bir daha dönemem geriye bir daha aksiniye de bilirsini daha başa saralım hadi her şey. Çevre Dikka, kein Turnen back Neh, wieder Pleite 1000 Chains um Turtle neck. Mir scheiß yeah. egal ob ihr noch da seid, Dikka, wir sind rich Ja, yeah. yeah, das Geld macht dass du falsche Leute schnell vergisst Ja, yeah, du kannst balance jürgert raden hast keinen echten Glück Ich renne nicht hin, zah Chicks um in Überzug Bank Die Milos falten jetzt gebukeh, check die Hiç Bir daha dönemem geriye Bir daha aksini yedebilirsin daha başa saralım Hadi her şeyin baştan yaşayalım Bir daha dönemem geriye Bir daha aksini yedebilirsin Başa sağlık Hadi her şeyin baştan yaşayalım